34. Bölüm Fakirlerin Fazileti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Bu ümmetin hayırlıları fakirler, cennete en önden girip uzanacak olanlar da zayıflardır. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Benim iki mesleğim vardır. Kim onları severse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 Sakın kendilerini denemek için onlardan bir kesime faydalandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine gözlerini dikme. Rabbinin nimeti hem daha hayırlı hem de daha süreklidir. Ayet-i kerimesiydi. Bu ayet-i kerime çektiği dünyalık sıkıntılara karşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in teselli için gelmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Mü'mine fakirlik...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 Musa Aleyhisselam'a şöyle buyurdu Ey Musa Fakirliğin gelmekte olduğunu gördüğünde Salihlerin yaptığı gibi Sen de merhaba Hoş geldin Ata Elhorasani Şöyle der Peygamberlerden biri sahilde bir balık Avlayan birine rastlar ve onun yaptıklarını Seyredalar Adam Bismillah Allah'ın ismiyle diyerek ağını atar Fakat bir şey çıkaramaz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 bu durum Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin canını sıkınca şu ayetleriydi. Aman'ın kendisine gelmesinden ötürü yüzünü ekşitti ve arkasını döndü. Resulüme onun halini sana kim bildirdi? Belki o temizlenecek yahut öğüt alacak da o öğüt ona fayda verecek. Kendini muhtaç görmeyine gelince sen ona yöneliyorsun. Burada yüzünü ekşitip dönen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 Allahu u Teala'ya kalpten hoşnutluk besleyin ki fakirliğinizin sevabını elde edesiniz. Aksi takdirde fakirliğiniz sebebiyle sevap elde edemezsiniz. Birinci hadis-i şerifte kanaat dile getirilirken ikincisinde Allah'ın takdirine rıza gösterilmesi ifade ediliyor.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 Vallahi evde ne bir lokma yiyecek ne de bir damla içecek var. Ebu Zer radiyallahu anh der ki, Behey kadın, önümüzde öyle sarp bir geçit var ki, ondan ancak hallerini gizleyenler kurtulabilir. Bu sözler üzerine hanıma halini rıza gösterir ve dönüp gider. Zünnun-u Mısri radiyallahu anh şöyle der, İnsanlardan küfre en yakın olanı,